Vefat Eden Kişinin Yerine Hac Yapılır Mı? Müslüman kişinin gerekli şartları taşıyorsa hac farizasını sağlığında kendisinin ifa etmesi esastır. Ancak çeşitli mazeretler sebebiyle bu farizayı ifa edememiş olan bir kimse vefat etmiş ise onun mirasçılarından veya velilerinden birinin bu Farizayı onun adına ifa etmesi uygun olur Kendisinin bu konuda Bir vasiyeti varsa Ve geride bırakmış olduğu Malın, terekenin Üçte biri bu Farizayı ifa etmenin Masraflarını karşılıyorsa Zaten bu Vasiyetinin mutlaka Yerine getirilmesi Mirasçıları üzerinde Dini bir yükümlülüktür Ama Bu Tereke bırakamamış mirası bu farizayı ifa etmeye yeterli olmuyorsa, mirasçılarının, velilerinin bu farizayı yerine getirmeleri, onun adına ifa etmeleri dini bir yükümlülük değildir. Lakin kendileri gönüllülük esasına göre hareket ederek onun adına bu farizayı ifa ederlerse, yapılan bu hac ölen kişinin zimmetindeki hac farizasını kaldırır ortadan.